Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin günahından tam olarak dönüp tevbe eden onu hiç işlememiş gibidir. Allah bir kulunu sevdiği zaman artık ona günahı zarar vermez. Beyan-ı Şerifini nasıl anlamalıyız? Cevap: Ette ibu minez zambi kemen la zenbele günahından tam olarak dönüp tevbe eden, onu hiç işlememiş gibidir. Hadis-i şerifinde geçen et-tâibu lafzı, sürçüp düşüp kapaklandıktan sonra, hemen kalkıp, tevbe, inabe veya evbe ile doğrulan, yanlışının farkına vararak Cenab-ı Hakk'a teveccüh eden, sonra da yalvarıp yakarmalarıyla Tevbe kurnalarında arınmaya çalışan kişinin halini ifade eder. Hadisi şerif isim cümlesiyle beyan buyurulmuştur. İsim cümlesi ise devam ve sebat ifade eder. Demek ki bu nurlu beyanda aynı zamanda tevbe ve istifardaki devamlılığa dikkat çekilmektedir. Yani kişi ne zaman tökezleyip günah çukuruna düşse her defasında hiç vakit fevt etmeden hemen tevbe, inabe ve evbe kurnalarına koşmalıdır. Hadis-i şerifte günah manasına gelen zemp kelimesiyle kuyruk manasına gelen zenep aynı kökten gelmektedir. Bu durumdan hareketle diyebiliriz ki günah, insan fıtratına ters, tabiatına aykırı olan ona takılmış kuyruk gibidir evet günah insanı kuyruklu bir varlık haline getirir. Kuyruk, kuyruklu olarak yaratılmış mahlukata uygun düşse de insana yakışmaz. Bundan dolayı insanoğlu her günah işleyişinde kendine bir kuyruk taktığının farkına varıp, tevbe ile hemen o kuyruğu kesmesini bilmelidir. Yoksa o kuyruğa başka kuyruklar ilave olunur ve insan,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 Bir ayet-i kerimede ise bu durum ''Hatemallahu ala kulubihim'' ''Allah onların kalplerini mühürlemiştir'' ifadeleriyle anlatılır. Bundan dolayı diyebiliriz ki, encamı itibariyle her bir günah içinde küfre giden bir yol bulunduğundan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''ettâibu'' sözüyle daha başta dikkatleri tevbeye çekmiş, ve böylece bizi bu tür bir akıbete düşmekten korumak istemiştir. İnsanı içten içe eritecek derin tövbeler. Hadis-i şerifte tövbe eden kişinin o günahı hiç işlememiş gibi bir lütfa mazhar kılınacağı ifade ediliyor. Fakat dikkat edildiğinde görüleceği üzere, hadiste tövbe eden için, günah işlememiştir denmemekte. Günah işlememiş gibi olur denmektedir. Yani burada, mehabet ve mehafet kapısı aralık bırakılmıştır. Dolayısıyla bu üsluptan, Keşke insan o günahı hiç işlemeseydi, o leke ve yarayı hiç almasaydı şeklinde bir sonuç da çıkarabiliriz. Evet, her ne kadar tevbe ve istiğfar kahramanı, o yara bereyi tevbe iksiriyle silip süpürse de, o yaradan bir iz kalmayacağına dair elde bir teminat bulunmamaktadır. Elbette ki Allah Celle Celaluhu, dejenere olan, Manevi, ruhi ve kalbi yapımızı Fevkalade bir rejenerasyonla Birdenbire yenileyebilir Ancak bunun her zaman böyle olacağına dair Mutlak bir teminat söz konusu değildir Ayrıca bazen insan ciddi bir inhimakla Bir günahın içine düşüp Kendisini balıklamasına o işin içine atabilir Mesela şehvani duygularının esiri olabilir. Veya hırs ve hasedine yenik düşerek korkunç bir cinayete sebebiyet verebilir. Günahın çok büyük olduğu böyle bir durumda yapılan tövbe ve istiğfarın da o günahın büyüklüğüne paralel kişiyi içten içe eritecek ölçüde derin, engin ve kucaklayıcı olması gerekir. Eğer yapılan tevbe o derinlik ve enginlikte değilse o zaman denilebilir ki böyle bir tevbenin bütünüyle o günahı silip süpürüp götürmesi mümkün değildir. İşte hadiste geçen la zembele o günahı işlememiş gibi hakikatine bir de bu açıdan bakılabilir.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 Abdullah Gülen Hoca Efendi'nin Kırık Testi serisinin 10. kitabı, Cemre Beklentisi, bugüne kadar hiçbir yerde sorulmamış sorulara verilen nadide cevaplardan oluşuyor. Hayatı ve hadiseleri İslam'ın iki asli kaynağı olan Kur'an ve hadisi referans olarak değerlendirmeyi gaye edinen Hoca Efendi'nin eserde kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplar, ezber bozan türden insani bakış açılarına ihtiba ediyor.